Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin Alo Alo günaydın Günaydın Seyfettin günaydın, günaydın Seyfettin Bey Günaydın teşekkür ederim Bugün dershanelerle ilgili tartışmada biraz da geri adım atılmış gibi gözüküyor belki ondan evet. da bahsedelim ve genel olarak eğitim sorununa da değinelim biraz demiştik. Evet. Vallahi bu dershane meselesi tabii son haftaların en çok tartışılan konusu oldu. Çünkü bir de işin içinde komplo iddiaları da vardı biliyorsun. Yani müthiş bir siyasi aslında tezgah olduğuna dair iddialar. Tabii böyle olunca bizim vatandaşın daha çok ilgisini çekiyor. Çok daha hırçın bir tartışma Hatta çatışma ortamı çıktı. Açıkçası baştan beri şeyini bilemiyorum. Yani ben bu komplo meselesine ve art niyet, yani hükümet, iddia ne istersen. Aslında dinleyiciler biliyorlar ama bir kez daha Lütfen, hatırlatalım. Lütfen evet. evet ya, i̇ddia ne? İşte Gülen hareketini bitirecek dershaneleri kapatarak. Neden? Çünkü dershaneler işte cemaatin... Bey devşirme, insan devşirme, personel devşirme, üniteleri, işte onların kurumları falan. Şimdi bu bu iddia bir siyasi çekişme olduğu gerçek. Ona pek bir şey söyleyemem, çok da uzmanı da değilim. Ama şu soruya ben bir cevap alamadım ne zaman işte bu iddiayı öne sürenlerle muhatap olsam. Peki o zaman okullar ne olacak? Yani Değil mi Fetullah Gülen'in birçok cemaatin daha doğrusu pek çok okulu da var Türkiye'de. Sayılarını bilmiyorum ama yüzden fazladır bence. E, o zaman bu okulları ne yapacaksınız? Bunları da mı kapatacaksınız? E, herhalde buraya işin varması mümkün değildi. Dolayısıyla bu argüman bana çok ikna edici gelmiyordu. Benim kanaatim başından beri Şu ve sanki bu son gelişmeler de onu doğruladı gibi iyi niyetli aslında bir çıkış yaptı özellikle başbakan. Yani işte bu şey malum hakikaten bir sürü para harcanıyor bu dershanelere. Korkunç bir rekabet var yarış var çocuklar helak oluyorlar tamam gençler başka işte spordu başka sanatsal aktivitelerdi kültürel aktivitelerdi bunlara vakitleri yok zamanları yok yarış atı gibi. Yetiştirilmek zorundalar. Bu, bu Buradan yola çıkarak işte bu dershaneleri kapatsak çok iyi olur. İyi olur da dershaneleri e, kapatmak için dershaneleri doğuran nedenleri ortadan tabii kaldırmak lazım. Şimdi işim bu tarafında bence çok hafife alındı gibime geliyor. E, ve o kadar e, devasa sorunlar vardı ki bu dershane projesiyle ilgili hükümetin bunlar ben başından beri altından kalkamayacaklarını hep düşündüm ve söyledim. Onun için bu geri adım açıkçası beni çok şaşırtmadı. Şimdi büyük bir eşitsizlik var. Yani ondan istersen daha genel olarak Türkiye'deki eğitim sorununa gelelim. Evet bir ondan... saniye yalnız bir de bu geri adım atmaktan neyi murat ettiğimizi de bir söyleyelim. Son nedir? Evet yani şu oldu bir kere iki yıla ya yolacağı söylendi. Yani bu haziranda kapatılacaktı. Yani daha doğrusu Ocak'tan itibaren gelecek sene için öğrenci kaydedemeyeceklerdi. Yani baştan bu söyleniyordu. Evet. Projenin bu olduğu söyleniyordu. Şimdi orada bir kere çok esaslı bir geri adım var. Çünkü önümüzdeki yıl kayıtlar devam edecek ta ondan sonraki yıl. Allah büyüktür. O arada <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak, genel seçim olacak. Büyük bir ihtimalle erken genel seçim olacak. Yani biliyorsun hak var, rahmet var derler bizde. O biraz uzun dönem Türkiye için. Yani tartışma dolayısıyla şey olmaktan çıktı. Yani çok aciliyet durumu bitti. Evet. Şeyler de rahatladılar. Çünkü en büyük endişe bu yıl sınava girecek çocuklardaydı. Onlar bu yıl diyorum, özür dilerim önümüzdeki yıl önümüzdeki sınava. Yıl, evet evet girecek çocuklar ne olacak, ne yapacağız diye endişe içindeydiler. Ama ee, gerek evvelilerden evet, hem de evet, gerekse dershanelerden çok büyük tepki kesim, geldi. Evet o kesim rahatladı. İki tim daha belki soğukkanlı olarak hakikaten bir dönüşüm projesi düşünülebilir. Ben dershaneleri çok da iyi kurumlardır. İşte eğitime de çok büyük faydaları vardır diye düşünmüyorum. Tabii ki Ee, bu dershaneleri ortaya çıkartan Nedenleri e, kaldırabilirsen Ortadan o zaman e, Dershaneler de kendiliğinden biter Çünkü şeyi de unutmamak lazım yani. Eğer sen bir piyasa ekonomisinde Ve hür teşebbüs sisteminde Yanaysan piyasada bir talep varsa Bu talep karşılanır sen, evet. e, bu talebi yok sayarak Ben bunları sevmiyorum Beğenmiyorum şöyle de sakıncaları var Evet var sigaranın da sakıncaları var Alkolün de sakıncaları var. bu Bunları da yasakla. Tümden. Ama ne yapıyorsun? İşte uyarılar yapıyorsun, zorluyorsun. Yani Bütün dünyada böyle yapılıyor. Vergi fiyatlarını arttırıyorsun. Bir şekilde talebi dizginlemeye çalışıyorsun. Soğutmaya çalışıyorsun. E şimdi dershaneler de bundan çok farklı değil. Yani içinden çıkılmaz sorunlar yaratmışlardı ve yaratmak üzereydiler daha doğrusu. Çünkü Taleb'i e, bitirmek mümkün değil. Oradan istersen e, kaldığımız yerden parantezi kapatalım. Evet yani eğitimek dönemiz. Hakikaten net bir geri adım. E, eğitim sisteminde muazzam eşitsizlikler var. Bunu herkes biliyor Türkiye'de. E, liseler arasında büyük eşitsizlikler var. Orta öğrenimde büyük eşitsizlikler var. Hocaların kalitesi farklı. Hocaların özel okullardaki... Hocaların bu şeylerde de araştırmalarda da tespit edilmiş bir şey ve çok daha normal bir devlet kurumunda eğer çok böyle vicdanlı, çok mesleğine aşık diyelim öğretmenlerin, istisnaların dışında öğretmenlerin üstünde hiçbir performans şeyi yok. Kriteri yok, yaptırım yok, kimseye sorumlu değiller, hiç kimseye cevap vermek zorunda değiller. Dolayısıyla da önemli ölçüde öğretmen olsa bile yeterince şey etmiyor ilgi göstermiyor. Bu sözünü ettiğim araştırma şeyi ortaya koyuyor. Aynı eğitim almış. Aşağı yukarı aynı kalitede da devlette çalışan bir öğretmenle özel e, lisede, özel okulda çalışan bir öğretmen arasında performans açısından ciddi fark var. Yani özelde ki tabii hesap verme durumunda. A, onun için çok daha a, işine sıkı sarılmak zorunda. Hakikaten işte görevi neyse, görevi ne sınıfındaki neyse, ne dersi veriyorsa O dersi o çocuklara en iyi şekilde aktarmak, öğretmek. Şimdi, e, dolayısıyla şeyden vazgeçtim yani e, doğuda, güneydoğuda işte öğretmen yok, yeterince şu yok, bu yok, bu sürü. Zaten eşitsizlik yaratan sorun var. Bir de böyle bir sorun da var. Yani İstanbul'da da eşit değil okullar örneğin. Ankara'da da eşit değiller. Şimdi e, bu eşitsizlik öbür taraftan 1 milyon 857 bin. Geçen yıl e, üniversite giriş sınavına giren öğrenci sayısı. Bunun aşağı yukarı yarısı bile alınmıyor. Ee, giremiyor üniversiteye. Artı tabii bir de üniversitelerin içinde de muazzam eşitsizlikler var. Kalite farkları var. Ee, yani teknik üniversiteye, Boğaziçi Üniversitesi'ne her gez gitmek istiyor ama son derece sınırlı arz. E şimdi böyle olunca ister istemez bir rekabet var. Rekabet olunca yarış var. E bu da tabii ki ekstra ders talebini doğuruyor. Zenginler zaten bunu Niye? iyi özel okullara yollayarak, artı o yetmiyor özel hocalar tutarak, butik dershanelerde dünyanın paralarını vererek zaten çocuklarına bu ek şeyi, bu yarıştaki ek takviyeyi diyelim yapıyorlar. E o zaman sen öbür tarafta dershaneye giden orta sınıf zaten. Bir de işte burslu aşağıdaki yoksul sınıfın çocukları, yetenekli çocuklarına da iyi kötü burs veriyorlar. Bunu sadece cemaat okur. Dershaneleri yapmıyor, başka dershaneler de yapıyor. İşte iyi kötü, biraz bu eşitsizliği dengeliyorsun. İyi kötü diyorum, yoksa tam olarak tabii gidemezsin. Ama en azından yetenekli çocuklar, yoksul kesimlerin, orta sınıfların, yetenekli çocuklarının en iyi üniversitelere gidebileceği bu yarışı kazanıp en üniversitelere gidebileceği de bir sistem bu, bir sürü sorunu olmasına rağmen, bir sürü sorun olmasına rağmen dediğim gibi temelde büyük eşitsizlikler ve kalite sorunları var. Şimdi bak pazartesi günü 2012 PISA sonuçları açıklandı. PISA'yı belki dinleyiciler bilmez bu on evet. küsur yıldır OECD'nin çok artık iyice oturmuş ve bunu OECD'nin dışındaki ülkelere de yapıyor. 65 ülkeye çıktı. Orta sondaki çocukların İşte okuma yazma, daha doğrusu kendi dilinden, ana dilinden işte Türkçe, bizde tabii e, okuduğunu anlama, ifade etme falan becerilerini ölçüyor. Matematik işte bilgilerini, becerilerini ölçüyor ve fen becerilerini ölçüyor. Üç tane ayrı test yapıyor. Bu testler işte standart bunlar. Dolayısıyla ülkeler arası da eğitim e, şeyini, kalitesini, orta e, öğrenimde eğitim kalitesini karşılaştırabiliyorsun. E, çok e, şey popüler bir ıı, araştırma. Bunun 2012 sonuçları bu Pazartesi günü yayınlandı. Türkiye 65 ülke arasından 44. Yani Hı. ortalamanın altında. Evet, gayet bir kö kötü, kötü bir var. sonuç yani, evet. Efendim? Gayet kötü bir sonuç aslında. Gayet kötü bir sonuç ama yani ama böyleydi de yanlışu var. 2009'a kıyasla bir miktar iyileşme var. Türkiye'nin puanları artmış. 3-4 ülkeden biri puanlarını arttırmaya başaran Brezilya var. Türkiye var. Şimdi unuttum. 2-3 ülke daha olacak. Ee, Fransa mesela gerilemiş. Kıyamet kopuyor Fransa'da. Şu sırada. Ee, ne oluyor bizim eğitimimize diye. Ki tabii Fransa'nın skoru bizimkinin üstünde Türkiye'nin üzerinde ama o düşmüş Fransa'nın skoru bizimki yükselmiş. Aradaki fark biraz azalmış. Fakat kimler birinci? Tahmin edin. Güney Kore'dir. Herhalde. Pisa araştırmasından. Güney Kore'dir herhalde. İlk sıralar. Şangay. Yani Çin demiyor çünkü Çin çok devasa bir ülke ve eğitimin kalitesi elbette her yerde aynı değil. Şangay. Çin'in en zengin en işte gelişmiş kenti. Çok da zengin. Şangay bir numara. Singapur iki numara. Ondan sonra Kore haklısın. Güney Kore ya üç ya dördüncü. Şimdi unuttum. Japonya. Ee, Avrupa'dan bir Hollanda girmiş. Dördüncü mü beşinci mü öyle bir şey araya. Fakat bunların hepsine bu uzak doğuya baktığın zaman Türkiye'den çok daha korkunç bir üniversitelere iyi üniversitelere girme yarışı Güney Kore'deki dershane sayısı kaçmış biliyor musunuz? Ben <gülüyor> inanamadım hala da doğrusu inanmakta zorlanıyorum 37 bin ama bunu yani bu konuyu iyi bilen birisinden öğrendim. <gülüyor> 37 bin bir ara kapatmışlar yıllar önce tekrar açmak zorunda kalmışlar. Çok ilginç, geçen gün Gökçeadalı bir e, şeyle Yunanistan'da yaşıyor. Bizim Rum, Rum vatandaşla karşılaştım. Yani Yunanistan'da dershaneleri varmış, 3-4 tane. Ee, Yunanistan'da kaç dershane varmış biliyor musun? Hayır. Aa, 11 milyonluk ülkede. Aa, kaç? kaç dediler, 4 bin mi 5 bin mi ne var? Bizden bir daha fazla yani. Biz onların yedi katı büyüklükteyiz. Evet. Ee, sonra şey dedi o arada şeyi öğrendim. Güney Kıbrıs'ta da dershaneler varmış. Fakat bir ara kapatmışlar sonra daha üzerinden bir yıl geçmeden tekrar açmak evet. zorunda kalmışlar. Evet. Şimdi yani nereden bakarsan bak bu bu eşitsizlikler olduğu sürece ve bu yarış olduğu sürece sen şey talebini engelleyemezsin. Ee, ek Ek ders alma. İşte teste hazırlanma sınavın niteliği neyse ona göre bunu engelleyemezsin ama tabii şunları yapmak mümkündü ve şimdilik o yola doğru e, gidiyorlar e, bu zamanı da iyi kullanırlarsa. Sınav sistemini değiştirmişim dün okudum o ilk aşaması biliyorsunuz çok saf test aşamasıdır evet. e, ilk eleme e, öbür ki ikinci aşama daha e, şey içeriklidir ders içeriklidir o ilk aşamayı mesela kaldırmayı planlıyorlarmış güzel. Bu bir miktar talebi işte dershane talebini azaltır. E tamam o ikinci aşamada o zaman şeyi daha uzun dönemli bir plan yapman lazım. Liseler arası eşitsizliği nasıl gidereceksin? Baştan sona dolayısıyla sen eğitim sistemini yeniden düşünmen lazım. Nasıl kaliteyi arttıracaksın? Hocaların performansını, öğretmenlerin performansını nasıl arttıracaksınız? Öğretmenlerin örneğin belki maaşlarını ciddi bir şekilde arttırıp buna karşılık onlardan performans, kamu için söylüyorum. Performans şeyi bekleyebilirsen sonuçları bekleyebilirsin. Ee, şimdi Yani bir, bir sürü aslında şey tartışılabilir e, bu şeyde, bağlamda. Fakat şu bir gerçek, üniversiteler arası büyük eşitsizlikleri hiçbir zaman kaldıramayacaksın. Ee, sonuçta evet, bir de şey de önemli bence, liselerde bu işi yapamıyorlar. Şimdi SBS için yapmaya başladılar ya. İşte yılda 4-5 tane sınav yapacaklar. O sınavların sonuçlarını toplayacaklar. Ya yani böylece çocuğu daha çok okulda yani yarışı okula odaklıyor. Böyle bir tek sınava değil de e, okula odaklamaya çalışıyor. Bunu lisede de tabii yapabilirsin. Öyle düşünmeye başlamışlar. Sefetim Bey, bir bütün hepsi olumlu efendim. Bir ekleme yapabilir miyim? Ne yapabilir ekleme yapabilir miyim diyorum bu noktada. Tabii rica ederim. Milli rica. Eğitim Bakanı Nabi Avcı şey diyordu. Yeni bir sınav sistemi getirmiyoruz. Zaten okullarda yapılmakta olan sınavların Bir kısmını merkezi, merkezi düzeyde yapmaya başlıyoruz diyordu. Geçenlerde yaptığı açıklamasında. Evet. Sizin dediğinizin oranları da var. Mesela yeni sisteme göre öğrencilerin başarıları %30'u, okul notları %70'i ise merkezi sınav sonuçlarına göre belirlenecekti. Bu merkezi sınav sistemininle alakalı baktığınız zaman da mesela bu SBS yerine getirilen yeni sistemin içerisinde 8. sınıflarda her dönem 6 dersten birer kez olmak üzere yılda 12 sınava girilecekleri söyleniyordu. Ve bu 12 altı temel derse girilecek olan sınavların test usulü olacağı söyleniyordu. Benim üniversiteye girmeden önceki öğrenim, lise öğrenimi boyunca bir ortaokuldayken sınava girdim, test usulü sınava girdim. Bir de üniversiteye girmek için girdim. Diğer kısımları genellikle yazılı ve sözlü olmak üzere öğrencinin kendini ifade edebileceği bir açık bir alan olmak üzereydi. Ve dershanenin ihtiyacım da ben şey olarak görüyordum mesela. Yeni mezun, üniversiteden yeni mezun ve yeni girmiş nispeten birisi olarak söylüyorum. Bu test sistemini çözebilmek. Test sisteminde bana yardımcı olmasını söyle çözebilmek. Evet. Çünkü bir ezber sistemi var. O kalıba göre o soruları yerleştirmeniz gerekiyor. Ama şimdi dershanelerden değil de bu test sistemini, bu pedagojik durumu. Aynı zamanda liseler ve ortaokulların içerisine de enjekte edildiği zaman... ...bu sefer daha fazla ihtiyaç çıkacak gibi bir durum söz konusu oluyor benim aklımda. Valla zoru, haklısın olabilir. Yani şimdiki... Merkezi bir sınav yaptığın zaman böyle yüz binlerce çocuğa hatta milyonun üzerindeki çocuğa merkezi sınav yani herkese aynı soruyu sorup değerlendirmeyi de tamamen eşit hiçbir sübjektiviteye yer bırakmayacak şekilde yapmak istediğin zaman mecbursun. Çoktan seçmeli test yapmayın. Evet. Başka bir alternatif olduğunu ben bilmiyorum şahsen. Işte Şimdi dolayısıyla bu söylediğinde haklısın. Ama tabii şunu da söylüyorlar, işte bu esas ders içerikli ağırlıklı olacak, test olacak ama işte açık uçlu sorular da sormayı düşünüyoruz. Bunları tabii nasıl yapacaklar bilmiyorum. Hangi öğretmenler? Ee, ama haklısın yani bu testten vazgeçilmediği sürece çok zor. Bunun başka alternatifleri tabii şunlar olabilir ama yani şu şunu bir kere kabullenmemiz lazım. Böyle küt diye kontağı kapattım, dershaneleri kapattım diyemezsin. Ne olacağı çok belli, çok daha eşitsiz olacak sistem. Butik dershaneler çoğalacak, onların fiyatları artacak, özel hocaların fiyatları artacak. Çok daha eşitsiz hale getirecekse sistemi. Ee, bu, bu bundan mutlaka kaçınmak lazım ama işte giderek şeyi hafifletmek şöyle belki mümkün olabilir. Mesela bak Kanarya sistemi. Daha eğer devrim yapmak istiyorsan eğitimde, o zaman lise mezuniyetinde eleme yapacaksın. Ee, Fransa yapıyor bunu ve açık böyle testle de yapmıyor resmen her branştan bayağı esaslı sorular soruluyor bildiğimiz klasik sorular çocuklar yazıyorlar bunları bu kağıtlar jüriler tarafından değerlendiriliyor işte bir takım tabi çok eşitsizlik olmaması için belli sistemler var yani standart işte şey değerlendirme puanlama hani ne soruldu ne cevap isteniyor işte bu cevaba göre nasıl puanlama olacak bunlar yapılabilir Bunu yapan bir sürü ülke var. Tabii ama aynı zamanda Fransa'da bir kere bakaloriye geçtikten sonra üniversitelere kolaylıkla yazabiliyorsun. Ama orada da üniversite yerler olduğu için. Örneğin bir takım üniversiteler, çok talep olan üniversiteler kendileri eleme yapıyor. Çocuğun dosyası üzerinden. işte hangi liseden geliyor, o lisede nasıl bir başarı göstermiş, bakaloriye nasıl bir başarı göstermiş. Ona göre alıyor almıyor. Bir de grand sekoller var bildiğim gibi. Politeknik, ekol santral. Bunlar merkezi sınavda ve çok zor. Bunların iki yıllık hazırlık sınıfları var. Bu sınavlara hazırlayan. Kamu bunlar şeyleri. Matçuk, matsip, matsipe denilen. Bunlar kamu eğitimi. Fakat sınavlar o kadar yarışmacı ve o kadar rekabet var ki. Gene özel dershaneler özel derslerde var. Bu sınava yetiştiren. Yani çok kabiliyetli çocuklar için bu. Ama büyük kitle için iyi kötü bu şekilde... Bir düzen var ama bunun için dediğim gibi bir üniversite kontenjanlarının daha fazla olması lazım. İki, bir de bu üniversiteleri okuyacak durumda değil. ya yani bu merkez sınava giren çocuklar zaten o ilk aşama neden yapılıyordu? Yani aslında liseden mezun olamayacak çocukları elemek için yapılıyor. Ben kardeşim zaten nasıl lise diploması aldıysan almışsın ama sen lise diploması alacak halin yok demeye getiriyor birinci aşama. Çünkü biliyorsun orada sıfır çekenler var, işte <gülüyor> yani korkunç eğitim kalitesi. Ee, o bakımdan e, bunu çok daha uzun soluklu ve yeniden projelendirmek lazım. Bir hakikaten devrimci nitelikte bir eğitim sistemi reformu lazım. Şimdi bunu buna vesile olacaksa ve böyle bakmaya başlayacaksa hükümet olaya evet çok büyük sorunlarımız var. Şimdi biz bu eğitim sisteminde ciddi reformlar yapmalıyız. Dershane işini ondan sonra yavaş yavaş bu şekilde talep azaltabiliriz, dönüştürebiliriz. Kamu devreye de girebiliriz. İşte Halk eğitim merkezlerinde ıı, yoksul çocuklar için bedava ıı, dersler verecekler. Tamam versinler o zaman bu özel ıı, dershane talebini azaltır. Yani ama ben dershaneleri kapatacağım, karar verdim. Ondan sonra çünkü, e çünkü bunlar çocuklara zarar veriyor. Yarış atı gibi bunları şey diyorlar. Bir de şunu da söyleyeyim mesela Ali Çarkoğlu'nun 2005'te yaptığı çok tartışıldı. O da araştırmanın sonuçları eğitimdeki kalite yetersizliğine nispeten şeyler dershaneler kapatıyor. Yani çok büyük değil şey etki ama pozitif ve var. evet. Yani şimdi bütün bu gerçekleri, bütün bu ortaya çıkacak sorunları şey etmeden, daha önceden düşünmeden, değerlendirmeden sen kalkıyorsun, bu dershaneler kapanacak. Ondan sonra işte başbakanımız geri adım atmaz. Mehmet Ali Şahin'in dediği, siz tanımıyorsunuz onu. İyi ya bravo atma geri adım. E ne olacak? Ondan sonra içinden çıkamıyorsun. Seyfettin Bey bir de içinden çıkamadığım denklem vardı. Ee, onun için sizden bir yardım isteyeceğim. Çok az vaktimiz kaldı. Ee, ama şöyle evet. bir durumdan söz ediliyordu. Ee, bu dershaneler kapatıldığı zaman 50 bin dershane öğretmeninin e, işsiz kalacağından bahsedilmişti. Evet. Nabi Avcı'dan da bir açıklama geldi. Branş hocalarının sadece kendi branşıyla ilgili derslere gireceği, kaldığı yerden devam edeceğiyle alakalıydı. Fakat Kasım ayının sonunda yine aynı bakan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Atama bekleyen öğretmen sayısının 215 bin olduğunu evet. ve bizim toplam öğretmen ihtiyacımızın da 127 bin olduğunu söylüyordu. Bunların arasında nasıl bir seçim yapacaklar? Sen gel, sen gelme, sen gel, sen yani gelme. Yani orada değil. zaten ben yazdım da bunu. Today zamandaki bir, bir tane yazı yazdım bu dershane konusuyla ilgili işte 10 gün kadar önce. Radikal'de yazacak şeyim olmadı. fırsatım başka konular girdi araya. Today zamanda yazdım bu senin dediğin konuya da aynen Aa, şu şu yanıtı verdim. Bir kere bu, bu şeye aykırı. Bu anayasadan dönüyor. Evet. Çünkü bu, sen, e, sen şey eşitliği bozuyorsun. Evet, o 250 bin şey. öğretmen bekliyor. Onu çeşitli sınavlarla ve koşullarla alıyorsun. E bunları bunlar sokakta kalmasın. işte proje Başbakanın projesi yürüsün diye bunları sınavsız alacaksın. Evet. Bu çelişti. Bu her yerden dönüyor. ...sonra özel okullara sübvansiyon... ...işte teşvik etmek için... ...yeni özel okullara sübvansiyon vereceğim dediler... E sen mevcut özel okullar dolduramıyor... ...kontenjanları bir kısmı yani... ...çok şöhreti olan, işte markası olan... ...onlar tamam... ...ama bir çoğu dolduramıyor... E zaten zor durumdalar... ...o zaman iyice haksız ekafet ortaya çıkacak... ...sen hem kapasiteyi arttıracaksın, ilave edeceksin ...hem de sübvansiyon vereceksin... ...o ek kapasiteye... ...ve iyice fiyatlar... E, ...dumping olacak okul ücretlerinde bir kısmı batacak onların bütün öğretmen evet personeli işsiz kalacak yani bunları nasıl düşünemediler ben sonuçta uzmanı da değilim bir iktisatçı olarak o iktisatçı olmaya da gerek yok yani biraz piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığını bilen birisi otursa Ya bunların sonuçları ne olabilir dese işte bu sonuçları çıkartır da ortaya. Onun için içinden çıkılmaz bir şeydi. değil evet, mi? Onun yani tamam, için dedim yani bu olacak iş değil. Bunda bir, bir tüm akıl dışılık var. Evet. Bunu evet. daha sonunda... uzun vadede tekrar konuşacağız tabii ama yani bana öyle geliyor ki özellikle bu yaz gezi ayaklanmasından sonra ...hükümet her türlü rasyonel... ...düşünme, planlama şeyini... ...kontrolünü de kaybetmiş gibi gözüküyor. Valla yani. biraz öyle galiba. Yani, evet. Evet, evet, bunu ama herhalde... ...daha epey konuşacağız. Peki, çok teşekkür evet. ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, ederim. Bir yayınlar, hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le...